Daha önce üzerine çokça konuştuğumuz için artık biliyoruz koku endüstrisinin sadece küçük bir kısmını parfümler oluşturuyor. Belki en çok gürültü çıkaranı, en çok imrenileni ve pazar konumu olarak da en yukarıya yerleştireni olduğu için parfümler koku denilince aklımıza ilk gelen ürünler oluyor. Geçtiğimiz haftalarda lezzet katkılarından çok bahsettiğimiz için oraya geri dönmeyeceğim. Ama artık şunu da biliyoruz ki kokulu ürünler dünyasının neredeyse yarısında da Yiyecek kokuları yani lezzet katkıları oluşturuyor. İyi de parfümler ve lezzet katkılarının dışında kalan bir kocaman kokulu ürün dünyası daha var ve bu pazarda da milyarlarca dolar dönüyor. Bunlar hakkında yeterince fikir sahibi miyiz acaba? Duvar boyalarından tutun kırtasiye malzemelerine, deterjanlardan tutun arabalara kadar kokunun müşteriye bir mesaj iletmek ve tabiri caizse gel gel yapmak için kullanıldığı işlevsel ürünler dünyasından bahsediyorum. Normal koşullarda kokusuz da olsa işlemini mükemmelen yerine getirebilecek bir ürünün içine... Koku gömülerek daha cazip hale getirilmesi aslında çok da yeni bir kavram değil. 1940'larda yayınlanmış Koku Dünyası ile ilgili bir kitapta bakın nasıl yeniliklerden bahsediliyor. İç çamaşırı dükkanlarında kokulu çamaşırlar öne çıkarılıyor. Karyola başlarının parlatılmasında kokulu cilalar kullanılıyor. Sigara tütününe içilirken hoş bir koku da sağlasın diye rom, vanilya ve sardunya kokusu püskürtülüyor. 1940'lı yıllarda bir yenilik olarak bahsedilen yukarıda saydığım uygulamalar iş dünyası için olumlu sonuçlar doğurmuş olsa gerek ki yaygınlaşarak ve adım attığı her sektörü de bütün ürünleriyle kucaklayarak gelişmiş durumda. Beynimizin duygu ve bellek işleyen bölümlerine direkt erişimi olan koku duyumuzun bu ayrıcalıklı avantajından yararlanabilmek için pek çok sanayi ürünlerine kokuyla taşınan mesajlar ilştiriyor. Hele bazı ürün gruplarında kokulu mesaj içermeyen ürün bulmamız neredeyse imkansız gibi bir şey. Mesela kişisel bakım veya ev bakımı ürünlerinin hepsinde koku anahtar rolü oynuyor. Yanlış anlamayın kokulu bir ürün kendisinden beklenen görevi daha iyi yerine getirir demiyorum. Sadece siz onun böyle olduğuna inanırsınız. Yumuşaklık, tazelik, güven veya hijyen gibi pek çok etiket sizin bu ürünleri diğerlerine tercih etmenize yol açar ve bu etiketlerde görsel değil kokulu etiketler. Etiket derken bildiğimiz kağıt etiketten bahsetmiyorum tabii ki bilakis görünmez bir anlam iliştirmesini kastediyorum. Markette gördüğünüz bir ürünün paketi aslında o ürünün marka miksinin yani marka karışımının ana unsurlarını sizin gözünüzün önüne serer. Yani marka adı, marka imajı, ürünün pazardaki konumlanması, sizin o ürünün işlevine inanma nedeniniz ve ürünün performansı hep bu ürüne ilk baktığınızda görsel algınıza verilen satır arası mesajlarda gizlidir. Ama bu ürüne ilişkin görsel mesajlar ne kadar kuvvetli olursa olsun Diyelim ki bir şampuanın kapağını açıp da kokusunu beğenmediyseniz asla satın almazsınız. Demem o ki görsel mesajlar sizi en fazla o kapağı açıp kokusunu deneme aşamasına kadar getirir Ve bu anlamda da rakipleri arasından elinizi uzatıp kapağını araladığınız şampuan şişesi Kendisini seçtirip kapağını açtırttığı için görsel olarak başarılı bir şekilde vazifesini ifa etmiştir Onun bir adım ötesinde az önce dediğim gibi o şampuanın kokusu sizi ittiyse Kapak kapanır ve şişe aynen yerine konur Oysa siz de mantıklı bir insan olarak bilirsiniz ki nasıl kokarsa koksun o şampuan aslında saçınızı temizleme görevini yerine getirecektir ve sizi satın almaya iten kokusu da daha saçlarınız kurumaya başladığında kaybolup gidecektir ama ne kadar mantıklı olursak olalım bunu asla böyle düşünmez veya değerlendirmeyiz neden? Çünkü bizler zaman içinde kokulandırılmış ürünlerin kokularını o ürünün bütün yapısının bir parçası olarak düşünmeye evrilmişizdir. Yani sanki koku o ürüne sonradan iliştirilmemiştir de aktif maddesinin bir parçasıdır gibi algılarız. Bu algılama sayesinde de tüketici ürünleri pazarındaki ürünlerin kokulandırılması için üretici firmalar yıllık yaklaşık 15 ile 18 milyar dolar kadar koku bedeli öderler. Yani ürünlerine bu meblalar tutarında koku satın alıp üretim aşamasında içine dahil ederler. Kar amacıyla üretim ve satış yapan kuruluşlardan bahsettiğimize göre böyle 15-20 milyar dolarların bir kalemde ve bir yıl içinde verilmesi elbette kokuyla verilen mesajın ürünün satış başarısı için ne kadar önemli olduğuna dair net bir göstergedir. Bunun sebebi de az önce dediğim gibi kokunun bellek ve duygu işleyen beyin bölümlerine direk erişimi olması, yani teorik olarak tüketicinin duygularını manipüle etme özelliğine sahip olmasıdır. Tüketicinin duygularını manipüle edebilmek ve onu bu duygularla oynayarak yönlendirebilmekte elbette tahmin edebileceğiniz gibi her pazarttır rüyasıdır. Koku, beynimiz ve duygularımız arasındaki bağ her ne kadar biz sokaktaki insanların konusu olmaktan çok bilim insanlarının araştırmalarının konusuysa da sonuçları bizi dolaysız olarak ilgilendirir. Bu araştırmaların pek çoğu da gösterir ki kokulu bir ürünü kokusuz bir ürüne tercih ederiz. Bu araştırmaların biraz daha derinine girdiğimizde kokunun bizde yarattığı etkenin sadece bir hoşluk olmanın ötesinde o ürünün işlevine ilişkin yargılarda doğurduğunu görürüz. Yani söz konusu ürüne doğru seçilmiş bir koku iliştirilmişse biz o ürünü daha güçlü, daha fonksiyonel ve kısaca daha üstün bir ürün olarak algılarız. 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen Joy isimli bir deterjana limon kokusu eklenmesi buna ilişkin en önemli örneklerden biridir. 1966 yılında formülünde bir değişikliğe gidilerek limon kokusunun deterjana katılması Joy'un temizleme kapasitesinde herhangi bir teknik değişikliğe yol açmamış olsa dahi Tüketicinin limon kokusuyla yağ çözücülük arasında kurduğu zihinsel ve duygusal bağ, Joy'un rakiplerine göre daha güçlü bir temizleme özelliği varmış gibi algılanmasına yol açmış ve haliyle ürünün satışlarını patlatmıştır. Benzer şekilde tüketici testleri sırasında art sıralarda yer alan bir şampuan, Teknik içeriğinde hiçbir değişikliğe gidilmeyip sadece kokusu değiştirilerek yeniden denetildiğinde birden üst sıralara fırlayabilir. 1971 yılında yapılan bir deneyde bu dediğim aynı ile vaki olmuştur. Ve tıpatıp birbirinin aynı olan iki şampuan şişesi birinin kokusu değiştirildiğinde daha iyi köpürüyor, daha kolay durulanıyor. Ve yıkanma sonrası saçın daha parlak ve canlı olmasına yol açıyor diye işaretlenebilmiştir. Gördüğünüz gibi şampuan aynı şampuan. Hem köpürmesi hem durulaması hem de saça verdiği efekt aynı. Ancak kokusundan aldığımız mesaj öylesine güçlü olabiliyor ki şampuanın işlevinin bile önüne geçerek bizi hoş bir yanılsamaya düşürebiliyor. İlkel zamanlarda yiyecek veya içeceklerin kokusundan onun yararlı mı zararlı mı olduğuna dair işaretler çıkaran atalarımızdan bize miras kalan bir duyguyla bizler bu tip ürünleri kokuları ile performans değerlendirmesine tabi tutabiliyoruz. Şampuanın kokusu ona el atmamızı gerektiren ambalajı gibi dışsal bir etki değil ve şişenin içinden şampuanın sıvısıyla beraber geldiği için biz onu ürünün bir parçası gibi değerlendiriyoruz ve eğer o koku da bizim duygu bankamızda hoş kapıları aralıyorsa... Biz kokusundan aldığımız hoşluğu ürünün bütününe yansıtıp kokuyu ürünün yapısının bir gereği olarak yorumlayabiliyoruz. Kokuyla psikoloji arasındaki bağı inceleyen pek çok kitabın yazarı Stefan Yelinek bu kitaplardan biri olan Tüketici Ürünlerinde Koku Kullanımı isimli kitabında çok önemli bir nokta yaparmak basıyor. Şöyle diyor Yelinek, bir tüketici kokuyu o ürünün olası yararlarını taşıyan bir belirleyici olarak kullanıyorsa... Kendince bir varsayıma sahiptir. Bu da Kokunun o ürünün organik ve integral bir parçası olduğu ve ürünün bütününden ayrışamadığı yönünde bir varsayımdır. Bu aynı elmanın lezzetinin elmanın ayrılmaz bir parçası olması gibidir. O lezzet bize elmayla ilgili bilgiler verir. Yani elma ham mıdır, olgun mudur, toplanalı çok mu zaman olmuştur, buzhanede mi beklemiştir vesaire gibi. Yelinek'e göre tüketicinin dikkatini kokunun ürüne sonradan eklendiği gerçeğinden uzak tutmak pazarlamacının menfaatinedir. Bu gerçeğin farkına varılırsa yani kokunun ürünün tümleşik karakterinin bir içeriği olmadığı ortaya çıkarsa ürün etrafında oluşturulan büyülü dünya darmadağın olabilir ve tüketici bu kez kokunun yüzeysel bir katkı malzemesinden başka bir şey olmadığını düşünmeye başlayabilir. Oysa bu büyülü dünyanın varlığını sürdürmesi sayesinde aynı ürün farklı kokularla farklı isimler altında çeşitlenerek satılabilmektedir veya hatta daha da ileri gidilerek aynı ürün hem kokulu hem de kokusuz çeşitleriyle, ...farklı ürünler gibi sunulabilmektedir. Bütün bu anlattıklarımız bağlamında düşünmeye devam edelim. Bir dostunuza şampuanını sorduğunuzda size ilk olarak Aa, çok hoş kokuyor demesi büyük bir ihtimaldir. Anlattıklarımızdan biliyoruz ki... Hoş koktuğu için de o dostumuz şampuanın iyi ve kolay temizlediğini, yıkama sonrası saçlarının daha hoş görünmesini sağladığını düşünüyor. Kuaför salonu sahipleri sokaktaki insandan biraz daha fazla o şampuanın gerçek performansını değerlendirmeye alsalar da, onlar da sonunda kokunun gücü önünde eğilmek zorundalar. Zira sıkıcı olma riskini göze alamazlar. Bir şampuandan nasıl sıkılınır diye sormayın. Tahmin edebileceğiniz gibi şampuanın kendisinden değil kokusundan sıkılıyoruz. Ve bu nedenle de şampuan üreticileri her yeni şampuan çıkardıklarında en fazla 6 ay içinde müşterilerinin büyük bölümünün bıkkınlık göstermeye başlayacaklarını biliyorlar. Bu nedenle de her 6 ay veya 6 ayya yakın sürede Benzer aktif özellikleri olan ancak kokusu farklılaşmış şampuanlar market raflarını veya kuaför tezgahlarını dolduruyor. Bir başka açıdan baktığımızda acaba şunu da diyebilir miyiz? Basit bir saç yıkama işlemi kokunun devreye girmesiyle beraber duyusal bir deneyim haline dönüşüyor ve beraberinde duyu ve duygularımızın bütün eksiklik ve açıklıklarına cevap arıyor. Aranan bu cevaplar ve satın alınan ürünler vasıtasıyla sorulan sorularda elbette çilçil çil paraların veya plastik kartlardan bize yansıyan ekstrelerin şişmesine neden oluyor. Bir kısa kahve molası verelim müsaadenizle sonra devam edelim efendim. Adriano Celentano'dan dinliyoruz. Azuro. atté tutto l'anno e all'improvviso è qua e è partita per le spiagge sono solo qua in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va atturò il pomeriggio è troppo azzurro e lungo çorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. sole che fa quelle domeniche da solo in un cortile a ora mi annoio più di allora Raffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. siempre al Çik Radyo 94.9 Koku programındayız. Adriano Celentano'dan dinledik Atsuro. Bir şampuan veya herhangi başka kişisel bakım ürünündeki kokuyu duymak keyifli bir deneyim olabilir. Peki bu keyif ve ötesindeki duygular ölçülebilir mi? 5 büyük aroma kimyasalı devinden yani dünyadaki kokuların %80'ini üreten 5 devden biri olan IFF yani International Flavors and Fragrances yaklaşık 25 yıldır kokuların duygularımız üzerindeki fizyolojik ve öznel etkilerini ölçmek için yöntemler geliştirmeye çalışıyor. IFF bunu elbette babasının Hayırına Yapmıyor Hangi Koku Bizde Hangi Duyguyu Tetikliyor Bunu Ne Kadar Ayrıntılı Olarak Bilirlerse müşterilerine de o kadar ayrıntılı bir koku paleti sunabilecekler ve müşterileri olan işlevsel ürün üreticileri de pazarlamalarında bu motiflere daha uygun nokta atışları yapabilecekler. Bu çalışmaların sonunda IFF Mood Mapping yani duygu durum haritası denen bir yöntem belirlemiş durumda. Hatta bu isim yani Mood Mapping ismini de tescil ettirmişler ve kendi kullanımlarına özel kılmışlar. Bu yöntemle basit bir tekil kokunun veya karmaşık bir parfümün Hata payı ayrı kalmak şartıyla hangi duygulara yol açtığını öngörebiliyorlar ve müşterilerinden gelen brieflerde belirlenen hedef kitleye uygun koku üretirken de formül içeriğinde bu duygu durum haritası vasıtasıyla ellerine geçen verilerdeki maddeleri kullanabiliyorlar. Bu haritaya ulaşmak için kullanılan yöntem aslında çok da karmaşık değil. Bir panel düzenleniyor ve panele katılanlara seçmeli bir takım formlar veriliyor. Bu formlarda 8 duygu durumu yer alıyor. Panele katılanlar verilen koku örneklerini koklayıp o kokunun kendilerinde yol açtığı duygu çağrışımına en yakın olanını işaretliyorlar. Örneğin mandalina ve vanilya kokularının her ikisi de hoş kokular olarak algılanmalarına rağmen Uyandırdıkları duygular farklılık gösterebiliyor. Şöyle ki mandalina mutlu ve coşkulu bir ruh haline yol açarken vanilya gene mutlu ancak ondan daha da fazla gevşemiş ve rahatlamış bir ruh hali algısı yaratabiliyor. Bu haritanın sol ekseninde olumsuz sağ ekseninde ise olumlu ruh halleri var. Bu panellerin sonucunda dört olumlu duygu net olarak kendini belli ediyor harita üzerinde. Bunlar da mutluluk, coşku... Gevşeme ve hassaslaşma veya duyarlılığın artması olarak isimlendiriliyor. Markette şampuan şişesine uzanırken sizin aklınıza el alemin bir basit saç yıkama sıvısı için bu kadar da detaylı uğraşmış olabileceği gelmiyor elbette ama hep dediğimiz gibi milyar dolarlık bir endüstriden söz ediyoruz ve rakamlar da bu kadar büyük olunca riski en aza indirmek için elden gelen yapılıyor. Bütün bu çalışmalarda asla unutulmaması gereken değişmez bir şey var o da bizim kokuyu ürünün olmazsa olmaz bir parçası gibi algılamaktan asla şüphe düşmememiz. Bazı ürünlerde görece bu o kadar önemli olamayabiliyor. Mesela tıraş köpüğü alırken erkekler ürün kokusuyla performansı arasında şampuan veya diğer ürünlerde kurulan bağ kadar kuvvetli bir bağ kurmuyorlar. Daha doğrusu tıraş köpüğünün kokusunun biraz dışsal bir öge olduğunun farkındalar. Ancak erkek tüketicinin de elbette başka hassas noktaları var ve bu eksiklikte o hassas noktalara inen ufak ve ölçülü darbelerle kapatılabiliyor. Gene de bu konuda dikkatli olunmasını öneriyor. İlk bölümde azından bahsettiğim Stefan Yelenek ve aman diyor, insanların genellemelere çok kolay gidebileceğini asla unutmayın ve kokunun dışsal bir öge olarak algılanması ürünü fazla etkilemiyor olsa bile bunu pek de fazla belli etmeyin. Neden? Çünkü o zaman çeşitleme yapamazsınız. Bireysel ve toplumsal düzeyde sıkıntı ve tatminsizliğin önüne geçecek ürün önerilerinde bulunmanız zorlaşabilir. Evet neyi anladık? Bir ürünü kokusuyla beraber değerlendirmeye hazırız. Hatta o kokuyu da ürünün olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyoruz. İyi de o koku ne? Yani hangi ürüne hangi koku olmalı ki? Hem ürüne ilişkin diğer pazarlama bileşen ile aykırı düşmesin. Hem de hedeflenen kitle ve o kitlede uyandırılmak istenen duygu da maddi bir karşılık bulsun. Bunun için elbette tek bir formül yok. Bu noktada risk tamamen pazarlamacıların üzerinde. Çünkü koku şirketleri işte demin anlattığım gibi duygu durum haritaları falan çıkararak ellerinden geleni yapmışlar. Sen pazarlamacı olarak gidecek ve adamlara diyeceksin ki kardeşim benim ürünüme içine katmak için öyle bir koku sat ki şu mesajı hedef tüketicime versin. Senin mesajın yanlışsa koku üreticisini yapacak bir şey yok. Çünkü onun görevi mesaja uygun koku satmak, o mesajın niteliğini saptamak değil. Her ne kadar kokunu kendine ait bir lisanı yoksa da özellikle batı kültürlerinde bazı kodlamalar mevcut. Yani bazı mesajlar bir grubun çoğunluğu tarafından aynı şekilde anlaşılabiliyor ve bu da başlı başına bir kodlama sistemini getiriyor önümüze. İlk bölümde vermiş olduğum joy deterjan örneğini hatırlayalım. Limon kokusunun yağ çözücü bir intiba bırakmasıyla... Ürünün ana işlevi olan temizlik gayet güzel birleşmiş ve bu birleşmeden de Muhteşem Satış isimli bir bebek doğmuştu. Mesajı farklı vermek istesek veya ek mesajlar taşımak istesek bunu o deterjanın kokusunu değiştirerek yapabilir miydik? Elbette yapabilirdik. Kuvvetli temizleyici olan veya kuvvetli kir çıkarıcıların aynı zamanda... Bu kuvvetlerinden dolayı cildi tahriş etme riski olan ürün diye bir algıya yol açabileceğini unutmayalım. Böyle hassas bir tüketici grubu mevcutsa biz aynı ürünü limon kokusunu alta itip veya tamamen dışarı çıkarıp daha hafif ve pudramsi bir koku ekleyerek tavlayabiliriz. Hatta isterseniz içine etikete kocaman yazabilmek için varlığı ile yokluğu fark etmez bir miktarda aloe vera falan gibi cilt bakımıyla özdeşleşmiş birkaç da botanik malzeme koyalım. Oh bundan iyisi Şam'da kayısı. O zaman bu yeni hedef kitlemiz deterjanım hem acayip temizliyor hem de ellerimi tahriş etmiyor diye mutlu olacak. Biz de kendimizi insanları mutlu eden ilahi bir konumda değerlendirecektik. Demek ki neymiş ürünün kokusunu Gözden kaçırmamamız kokuyu seçerken Tüketiciye verilecek mesaja Uygunluğuna dikkat etmemiz lazımmış Yüz temizleme mendiline Mesela çam kokusu ilave edilmiş Genel Amerika Birleşik Devletleri'nde Ancak satışlar yerlerde sürünmüş Neden her ne kadar çam kokusu Taze ve temiz bir havayı çağrıştırıyorsa da Aynı zamanda sert ve Pürüzlü bir algısı da var Yani dağ çam falan hep beraber Akla geliyor ve temiz havayı Düşündürmek için çam kokusu Ürünün içine bastığınızda beraberinde gelen bu diğer etiketlerden de kaçınmanız olası değil. E kim yüzünü sert ve pürüzlü bir şeyle silmek ister? Kimse istemez. E o zaman da satışlar böyle yerlerde sürünür. Oysa işin aslı ne? Ürünümüz sadece bir kağıt mendil ve içinde çam kozuluğa falan da yok. Gene olumsuzluklardan giderek bir örnek daha verelim. Hepimiz veya çoğumuz şeker severiz. Şeker kokuları bizi hem rahatlatırlar hem enerji verirler hem de yani ne bileyim kısaca mutlu ederler. Çocukluğumuza götürürler falan değil mi? Ama gel gör ki o şeker kokularını diş macunu içinde asla kullanamayız. Neden? Çünkü hepimiz şeker diş çürütür denilerek büyütüldük. Hem diş bakımı yapacağız hem de dişimizi diş çürüten şeker kokulu bir şeyle fırçalayacağız. Akide şekeri kokan bir diş macunu bu nedenle ister istemez bizi rahatsız eder. Bizi rahatsız etmesi de ne demektir üretici için? Satmayacak bir ürün demektir. Ürün kokulandırılması sırasında düşünülenler sadece bunlar değil. Cinsel kimlikte elbette önemli bir parametre. Ne olursa olsun bebek pudrası kokan bir ürünün erkekleri değil kadınları cezbedeceği aşikar. Bebek pudrası kokan bir duş jelini erkek müşteriye satmanız bu nedenle imkansıza yakın zor. Diyelim ki doğru müşteriyi cinsel kimliği aradığı özelliği leri falan da tahmin ederek bulduk ve ona uygun bir kokuyu ne olursa olsun ürünümüzün içine onun bir parçasıymış gibi yerleştirdik. Bu ürünü sadece kendi ülkemizde değil başka ülkelerde de satmak istiyorsak kültürel farklılıkları göz ardı etmememiz gerekir, yoksa rezil rusfa oluruz. Unilever'in 1884'ten beri sattığı bir çamaşır sabunu var, ismi Sunlight. Sunlight Avrupa ve Asya'da hala yani 100 yılı aşkın bir süredir satan bir genel temizlik ürünü. Hatta bazı ülkelerde kişisel temizlik için falan bile kullanılıyor. Yani bir nevi bizim zeytinyağlı sergi sabunları veya hacı şakiller falan gibi bir şey. Bu sabunun orijinali citronella kokuyor yani Hint limonotuna benzer bir kokusu var. Asya'da mesela Sri Lanka'da pazarın %75'i bu sabunun elindeyken Kuzey Amerika'daki satışlar sürünüyor. Neden? Çünkü sabunun kokusunu veren citronella Kuzey Amerika ülkelerinde sinek kovucu olarak satılan ürünlerle özdeşleşmiş bir koku. İşin aslı da öyle gerçekten ve Hint limon otu hakikaten sinek savar bir kokudur. Ama gel gör ki pek çok ülke bu özelliğin farkında değilken Kuzey Amerika'da yaşayanlar bunun fazlasıyla farkındalar ve sivrisinek ve sivrisinekle savaşı çağrıştıran bir ürünü sabun olarak kullanmak ve çamaşırlarını veya bulaşıklarını onunla yıkamak istemiyorlar. Bilginiz için verdiğim örnek biraz eski ve Sunlight artık katı bir sabun değil sıvı bir temizlik maddesine dönüşmüş ve muhtelif kokulu çeşitleri çıkmış durumda neler dedik efendim kültür cinsiyet doğru ürün ve aman kuşak farkını da atlamayalım bugün için çiçeksi kokulardan çok meyveli kokuların genel koku trendini belirlediğini unutmayalım ve elbette işlevsel ürünlerinde bu trendin uzağında kalamayacağını aklımızdan çıkarmayalım denemek için bir markete girin ve vücut jeli şişelerine bakın koklamak için kapağını bile açmanıza gerek yok kaç tane meyveli fotoğraf kaç tane çiçekli fotoğraf göreceksiniz etiketlerde emin olun bundan bir 30 yıl önce manzara bugünkünden çok daha değişikti ve çiçekli kokuların ezici bir hakimiyeti vardı. Bu ne demek? Bu demek ki 1960'lı yıllardan önce doğanlara hala çiçekli kokular taşıyan ürünlerle hitap etme şansınız varken 60 sonrası doğumlular için Gelin sizsiz olun hiç böyle beyhude bir denemeye girişmeyin. Aynı şekilde gene 60'larda bitkisel kokular içeren bir şampuan için bunu sadece kırsal efsanelere inanan marjinal tipler satın alır diye yaklaşılırken bugün bir işlevsel ürüne iliştirilmiş bitkisel koku veya imgeler modern ve doğayla uyumlu insanı işaret eden mesajlar taşıyorlar. Evet, ürün kokulandırmada değişkenlerin sayısı oldukça fazla farkındaysanız ve merak etmeyin üretici ve pazarlamacılar bunların hepsini en basit ürün için bile dikkate alarak adım atıyorlar. Efendim biz işlevsel ürünler söz konusu olduğunda çoğu kez aynı ürünleri farklı kokularda farklı işlevlerle algılıyoruz. Dediğim gibi bu iş milyarlarca dolarlık bir endüstri ve bizim aklımıza gelmeyen pek çok ayrıntı için avuç avuç paralar döküp araştırmalar yapılıyor bu konuda üretim yapan şirketler tarafından. Bizler yani tüketiciler açısından baktığımızda neyin ne olduğunu bilerek satın almamız halinde pek fazla bir sorun olacağını sanmıyorum ve zaten bugün bu konudan bahsetme sebebimiz de sadece bu farkındalığı biraz arttırma çabasına yönelikti. Efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın diyorum ve soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum.